2008 yılındaki bir uygulamadan evet. söz etti. Siz soruyu anladınız. Evet. Bir yeğenim var. Faiz olan kısmını ihtiyaç sahibi olan yeğenime versem uygun olur mu? Ya da nasıl Evet. Bir, olur. Sevgi Hanım'ı önce kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Yani tam istikamette. Bu işin bilincinde, farkında. Tabii önemli olan bankaya bulaşmamaktır. Evet. Diyelim ki bir şekilde bankaya paranızı yatırdınız. Orada da faiz olmuş. Onu almamazlık etmeyin, alın. Niye almazsanız bankaya başlamış olursunuz. Yani bir faiz müessesesine paranızı hmm. bırakmış olursunuz. O para meşru, helal olmadığı için de kendinize harcamayın. İhtiyacı olan birisine verin. Ee, Sevgi Hanım, işte masraflarının karşılaştığı, ihtiyacı olan, bakıma muhtaç olan, yardıma muhtaç olan birisi var yanında. Ona verebilir miyim? Evet, hiç gönül rahatlığıyla verebilir. Evet. Ama ben bunu verdim de e, sevap da verilsin gibi bir beklentisi olmayacak. Çünkü o para zaten helaldan kazanılmış bir para değildi. Evet.